ama of ne diye ben geldiysen bu yüzden çok ya bir konu indin bir ara çıkmam mı bu onu da. Döbben da bir konum çanıştıklar. Ama... ...de... ...kata mı çıla... ...oğla... ...di... ...di... ...di... ...di... ...di... ...di... ...di... ...di... Ne? Ya ay, ya. Söylenmeyen bir şey. Ya, konumun cevabı, konumun onun önünde bir şey etti yok Gözlerim gözlerim ağlıyorum çünkü bu ve taburcu etti. Kavur, ay, aman biniz. Kayıt altına alabiliriz mi? Hiçbir sorun yok. Binde, değil mi? Bu ne? Doğum, bize bak, yok, bu, be değil de. Bir de, bir de, bir de, bir de. Hey, you can. You can be so brave.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 Kendini. Yani er, e, evin reisi erkek kabulüyle, erkek eleman bir toplumda yaşadığımızı gösteriyor. Dolayısıyla bir eşler ya da bireyler arasında, aile içerisinde bir eşitlik ya da terengeden çok hiyerarşik bir yapı olduğunu işaret ediyor. Eşitsiz bir durum, belki de bir şiddet için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 öyle bir adaletsiz durum aile bana böyle düşündü diyor. Yani kendi deneyimi için hatırlatıyor. Evet. Kendi babanın. Babam öyle biri olmadığı için onu orada yaşamadım ama yakınım olan başka evlerde bunu yaşadım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 d deyince benim de aklıma tabii ki ilk olarak baba figürünü geliyor. Ee, ama yani aslında iki boyutu var gibisiniz. Hem evin içindeki kararları alan bir figür, aynı zamanda ekonomik olarak da evin ailenin yükü, yükünü çekmek zorunda kalan da böyle de aslında bir şeyi de hisseden,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 Böyle bir döngü ve devlet tarafından da bu roller zaten da bu topik. önerilen bir aile yapısı, önerilen bir anne baba ya da kadın erkek yeri var. Bunları aşmak için daha demokratik bir toplum olmak gerekiyor sonuç olarak. Yani her bireyin özgür ve eşit olduğu bir toplumda bu roller farklı biçimlenecektir.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 anneli aslı görevinin annelik olması, yani devlet tarafından ya da devleti Hı -hı. temsil eden bir tarafından, insanlar tarafından bunun dolayısıyla bu toplumsal cinsiyet rollerinin biçimlenmesi devlet devlet biçimlendirilmesi ve işte o dediğim gibi ekonomik yapının çalışan kadının değil de başka bir cinsiyet modelinin önerilmesi. Sizde. Bu evet gide. Sel takım. Hangi? A. 1. 1. Sittese. İyi. Aletçi de örnekten biri. Ne gelir? 2. 2. Pis girer. Psikolojik girer. En kongummuş. Ekonomik girer İh, iy, ve fiziksel girer. Bence hepsi girer. Hı, hepsi. İh, Bence de hepsi girer. Bence hepsi. Kesinlikle hepsi. I i i i i i i i i i i i ...minkartı... ...yekli iş... ...kepti... ...varmıdı... ...eserim... Vardır. Aile içi şiddetin... ...erkeğin yetişmesiyle doğrudan ilgisi vardı. Çünkü bütün bahsettiğimiz... ...meseleler zaten... ...en basit anlatımıyla... ...çocuğun hadi evladım... ...sen masayı bile toplamana gerek yok... ...gez dolaş erkek adamsın... ...mantığının altından çıkıyor.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 Lazım Sadece aile yeterli değil, ee, tabii daha genelde de bütün toplumun aslında, çünkü e, toplum hayatı eğitiyor bir yandan da yani aile ve okulun dışında, o, o toplum hayatında başka türlü düzenlenmesi lazım. Hı, hı, hı, hı, hı, hı. Erkek çocuğun ailede gördüğü şeyler sadece direkt kendisinden de beklenen şeyler de değil.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 sınıf içinde bazı kollar olur. Onu da mesela temizlik kolu hiçbir zaman bir erkek çocuğunun temizlik kolu yapmazlar yani. Dolayısıyla evet erkek çocuğun ailede gördüğü eğitimle ilgili. Eee Ben de kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Yani erkeğin evde yetişme tarzıyla çok alakalı bir şey. Ama ya sonuca yönelik bir şey söyleyecek olursak yani bunu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 Hiçbir erkek çocuğu annesine hizmetçi olarak ya da daha böyle brutal hale getirecekse yani köle olarak görmek istemez aslında. Bence bir bireysel bir bilinç sağlanabilirse herkese, ne şekilde olur tam bilmiyorum ama yine bu eşitsizlik de çözülür diye düşünüyorum.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 Kütçünün yasak olması yukarıdan aileye giren bir şey. Bunun tersi bir uygulamayla senin bahsettiğin gibi. Kütçünün yasak olması yukarıdan yani yasak olması yukarıdan gelen bir şey ama. Ama aslında yani onun da aslında ailesinden ailede, yukarı ailede, çıkan ailede, bir şey. Evet. Ailede var yani kütçer evet. zaten ailede konuşulan bir konu değil ki. Evet. Bir sürü ailede konuşulabilecek. Ve bir Belki konu değil. orada karakteri de ayrı değerlendirmek lazım bu yasayı ortaya koyan o insanlarda yani bu toplumdan mobbing, yetişmiş mobbing insanlar çünkü yani. Hı -hı. yani mobbing iş yerlerinde mobbing aşağılama falan işte bir şekilde iş ortamında ne hani tür hareketleri mobbing olduğu kabul ediliyor ve yani ona Hı -hı. karşı çıkabiliyor. Ama aynı insan evde buna karşı çıkmıyor. Hatta evde onu mobbing saymıyor bile. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü aile içinde başka bir geleneksel başka bir işleyiş var. Yani aile bizde birey senleşme belki yeterince bireyselleşmediğim için Hı -hı. aile kendi başına kapalı bir kutu. Hı -hı. Yani işte hı hı. karı kocanın arasına gidelim. yani sokakta kadın adamı, adam kadını döverken müdahale edemiyorsun yani. Hı hı. Evet. Çünkü hı hı. bütün toplumda tam tersine sen itiliyor oluyor, ya da sen dıştan karışma, karışmak suçu yani. Hı hı. Kadının, adamı, adamın kadını dövermesi suç değil ama ona müdahale etmek suç oluyor. Evet. Yani yine yukarıdan gelen bir şey nasıl bu? Dil kutunun, ekmenin bahsettiği, orada nasıl uygulanabilir ya da nasıl denetlenebilir, nasıl sağlanabilir? Yukarıdan gelen bir şey, zihniyeti nasıl değiştirebilir, değiştirecek, değiştirecek? Bence büyük oranda adalet. değiştirir, çünkü <gülüyor> evet, devlet de... Orada. Evet. Ben şey biraz e, takığım, adalet ve eşitlik kavramı. Mesela bizim yaşadığımız toplumda bizi yöneten siyasiler, işte Adalet ve Kalkınma Partisi mesela, e,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 Değil de devlet YouTube'un de mense ve önnes aslında belki tam son toparlamayla nasıl bir önlem alabilirize gelmiştik işte ailenin içindeki yapılanma oradan yetişecek bireylerin devletin kademelerine gelmesiyle uzun süreli bir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 Ama bırakıp gidemiyor da örnekler görüyoruz yani devam ediyor. Mesela bu noktada kadının arkasında ciddi bir devlet desteği gibi. Yani kuvvetli yani güvenebileceği adalet sistemi belki işte arkasında. Aciliyet bir butonu, butonu orada çözüm <gülüyor> değil yani evet. Ne? Aciliyet butonu orada çözüm değil. Evet evet evet. Öyle de önleyici bir şey değil aslında. Dolayısıyla yani bilinçlenmeyle olacağını ve de kadına bir güven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 Ekonomik özgürlüğü en başta ve bununla beraber işleyecek şeyler, eğitim, ikinci olarak bence bu sorunu çözecek en önemli kişi. şey. Evet. Çok Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.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 Ee, bence en başta kadının bilinçlenmesi, ama ikinci olarak e, küçümsenmemesi gereken şey, erkeklerin kadın meselesi konusunda bilinçlenmesi. Ee, diyeceğim. Evet. Çok <gülüyor> <Biz> teşekkür ederim. ederiz. <gülüyor> <gülüyor> pis pis iyi as teşekkür